Değerli seyirciler Diyanet TV ekranlarından Düşüncenin Özü programından hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in surelerinin içeriğini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Sema Çelem hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah sizler de iyisiniz. Çok şükür elhamdülillah. Hocam Kur'an-ı Kerim kendisini... Rahmet, şifa ve hidayet kaynağı bir kitap olarak bizlere tanıtmakta. Elbette ki Kur'an-ı Kerim'in bu rahmetinden, bu hidayetinden feyizdar olmak için onu en başta okumak, Anlamak ve yaşamak gerekiyor. Bugün biz de Kur'an-ı Kerim anlama adına onun sureleri üzerinden e, surelerinde yer alan konuları ve mesajları biraz anlamaya çalışacağız. E, bu noktada ben hemen e, Kur'an-ı Kerim hani e, sureleri biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde her birinin kendi içinde de bir e, bütünlük teşkil eden bölümü e, bu sureler. Ama aynı zamanda bunlar Mekki ve Medeni olarak da ayrılıyor. E, Mekki ve Medeni e, sure ayrımını neden yapıyoruz hocam? Evet, surelerin e, iniş yerleri bakımından veya iniş zamanları bakımından çeşitli tasniflere tabi tutulduğunu görüyoruz kaynaklarımızda. E, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, diyelim ki bir yolculuk esnasında inmiş herhangi bir ayet ya da surenin seferi olarak isimlendirildiğini e, ya da e, kendi hanesinde ise yaşadığı şehirde ise e, orada inen ayet ya da surenin hadari olarak isimlendirildiğini, gece inmişse leyliği, gündüz inmişse Nehari gibi farklı isimlerle tasnif edildiğini görüyoruz. Bunlardan en belirgini Mekki ve medeni olarak surelerin iniş yerlerine atıfta bulunmak. Bunun farklı yorumları, farklı isimlendirme yani işte Mekke'de inenlere Mekki, Medine'de inenlere medeni gibi farklı isimlerin veya farklı tanımlamalarının yapıldığını görüyoruz. Bu konuda kaynaklarımızda pek çok rivayet var. Ancak genel olarak kabulün hicret olduğunu ve sevgili peygamberimizin 622 yılında Medine'ye hicretinden önce inenlere Mekki, sonra inenlere medeni dendiğini görüyoruz genel kabul olarak. Bu neden ihtiyaç duyulmuş bir ayrım veya böyle bir tasnife neden gerek duyulmuş dediğimiz zaman da Kur'an-ı Kerim'i iniş yerine, sebebin nüzulüne ve muhatap kitlesine göre daha iyi anlamlandırabilmek, anlayabilmek, yorumlamak için bu tarz bilgilerine ihtiyacımız var ayet ve surelerin. E, bu bilgiler olmadığı zaman bağlamından koparıp e, ayeti Kur'an bütünlüğü içerisinde değil de yani e, öncelik ve sonralık siyak sibak dediğimiz bölümlerine hiç bakmadan e, bağlamından kopararak yanlış değerlendirme gibi bir ihtimal ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun örnekleri çok fazla özellikle günümüzde maalesef. Dolayısıyla Mekkilik ve medeniliğin e, bilinmesinin faydaları diye başlıkları gözlemlediğimiz zaman genel olarak mesela nesledilen ayetler veya e, neseden ayetler bilinmezse e, allah Teala'nın muradını anlamak zorlaşır veya yanlış tanık konulabilir şeklinde alimlerin uyarılarını görüyoruz, gözlemliyoruz kitaplarda. Bunu bilmek önemli. Bu bizde sahabeden kaynaklı bir bilgi aslında onlara dayanıyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'i o kadar incelemişler ki bütün detayıyla bu isimlendirmeleri koyarken bildiklerini, de izah ederek bize çok net bir şekilde mesela i̇bn Mesud'dan gelen bir rivayet var. Kendisi biliyorsunuz bizim için hem otoritedir tefsirde hem de bir ekoldür. Diyor ki ben Kur'an surelerinin ve yemin ederek başlıyor sözüne. Nerede indiğini, ne zaman indiğini çok iyi bilirim. Bana ayet sorun Nerede indiğini, ne zaman indiğini çok iyi bilirim. Bunu önemsiyorlar, bunu özellikle vurguluyorlar ki Kur'an'ı anlamada herhangi bir hataya düşmeyelim. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bugün musaf olarak açtığımızda hemen surenin ismiyle birlikte Mekki ya da medeni oluşunu yani Mekke'de nazil olmuştur, Medine'de nazil olmuştur bilgisini gözlemleyebiliyoruz. Şuna da dikkat etmek gerekir. Hicreti temel aldığımızı söyledik bu tanımlama, en azından bizim yaptığımız bu tanımlamada hicret esas. Mesela Fetih Suresi özelinde düşündüğümüz zaman aslında Hudeybiye'de mekan olarak Mekke yakınlarında Hazreti Peygamber'in umre için niyet ederek yola çıkıp Mekke'ye sokulmadığı o dönem içerisinde dönüş yolculuğunda inmiş bir sure, Mekke sınırları içinde olmasına rağmen biz ona medeni diyoruz. Dolayısıyla onun içindeki ahkamı anlayabilmek için o konumu konum bize yol gösteriyor, yol açıyor. Bu nedenle önemli bir bilgi olduğunu söyleyelim. Tasnif edildiği zaman da genel olarak 86 tanesini Mekki, geri kalanlarının medeni olduğunu söyleyebiliriz. Evet, hocam biraz sonra inşallah programımızın içeriğinde bunları detaylandıracağız. İnşallah Çünkü tabii. Dediğiniz gibi bu tasnif çok önemli. Nedeni de şu Mekke'de inen surelere hem üslup hem konu bakımından Medine'de inenlerden farklı olduğunu evet, görüyoruz. Evet içerik ve üslup farklı. Farklı. Mesela Medine'de Mekke'de inenlerin daha ziyade o, o zaman hani insanlara bir inanca davet, yeni bir inanca davet var. Dolayısıyla da merkezde tevhidin olduğunu görüyoruz. Tabii bunun yanında başka konularda var. Ee, i̇sterseniz bize biraz da Mekki surelerde işlenen konular ve mesajlar nelerdir? Onlarla evet. devam edelim hocam. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil olmaya başladı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğup büyüdüğü şehir ve halkı putperest, e, müşrik bir kavim var. Kur'an'ın ilk muhatapları e, ve Allah'tan başka aslında bir Allah inancı olmalı olmakla birlikte Allah'tan başka ilahlar ediniyorlar. E, çünkü e, yaratıcı fikirleri farklı, Allah'ı e, tarif edemiyorlar zihinlerinde. Göklerin ve yerin bir yaratıcısı var onlara göre e, ama çok uzak bir ilah bu ve ona ulaşmak için aracı tanrılara ihtiyaçları var. Dolayısıyla putları aracı ilahlar kabul ediyorlar. İlk muhataplar böyle olunca. Kur'an'da esas itibariyle sahih bir inanç sistemi oluşturma hedefiyle inmeye başlıyor. Ve ilk ayetler bu şekilde daha çok asıl Kur'an-ı Kerim'in geneli göz önünde bulundurulduğu zaman varılan son noktanın hep tevhid olduğunu, Allah'tan başka ilah olmadığını gözlemliyoruz. Ama özellikle Mekki surelerde bunun altı çiziliyor, bu vurgu yapılıyor. Müşriklerin yanlış inançları üzerinden, mesela itirazları üzerinden, Onlarda şöyle bir yapı vardı, biz babalarımızı böyle bulduk deyip bir e, kabullenmecilik yani din değiştirmek onlar için çok olağanüstü bir haldi. Yeni bir şeyle karşılaşıp o yeniliği kabul etmek, üstelik içlerinden gelen bir insan, üstelik çok da toplumda statüsünü benimsemedikleri bir insan tarafından bunun kendilerine e, izah edilmesi, tebliğ edilmesi onları rahatsız ediyordu. E, i̇şi yokuşa sürüyorlardı açıkçası ve Kur'an onların bu tarzların hep eleştirerek e, karşılık vermiştir. Mesela e, Hazreti Peygamber'den Aleyhisselatü Vesselam e, açıkça mucizeler görmek istediklerini söylediler. E, mesela e, mucizelerin de detayını vererek söylüyorlardı. Evet. İşte bu kitap madem sana iniyor bir malzeme bir kitap halinde inse de biz de dokunsak ona ya da gelen ona. meleği biz de görsek diyorlar. allah Teala itirazlarına onların bu taleplerine bir itirazla karşılık veriyor. Diyor ki gök kapılarını açsak siz göğe çıksanız yine de bu gördüklerimiz gerçek olmayabilir biz büyülendik galiba dersiniz diyor. Yani aslında ikna olmak gibi bir niyetleri yok tamamen işi tabiri caizse yokuşa sürmek gibi bir yaklaşımları söz konusu. Ee, konu hep dönüp dolaşıp ayetlerde tevhide geliyor, Allah'ın birliğine geliyor. Çünkü ilk muhataplar putperesti dedik. O ilk muhatapların bir de Allah'a e, bir evlat isnadı gibi yaklaşımları söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim e, hem Bakara hem... E, Medeni hemmeki surelerde Bakara dahil veya İhlas Suresi gibi mesela hemen Kulhu Allahu Allah'ın birliğinden bahseden bir surede hep buna değinerek asla onun bir evlat edinmediğinin altını çiziyor. Hatta belki de Kur'an-ı Kerim'de en şiddetli ayetlerde bunları da sayabiliriz çünkü Bakkalü Takada Rahmanu Subhan'e ifadeleri hep Allah'ın ile biter. Yani Allah bunu reddeder. Hazreti Peygamber'e de onlara de ki Allah hiçbir şekilde evlat edinmemiştir diye uyarılarda bulunur. Yani bunu hem izah eder hem onları reddeder. Hatta Meryem suresinde bir ayet var çok dikkat çekici bu konuyu vurgulaması noktasında. Estaizu billah, tekadü semavatü ye tefadlarne minhu ve tenşakkul ardu ve tekhirul cibalu hedda buyuruyor allah Teala. Yani onlar bu lafı söyledikleri zaman, Allah bir evlat edindi dedikleri zaman ki bu sadece putperestlere mahsus değildi biliyorsunuz. Ehli kitapta da böyle yaklaşımlar vardı ama putperestler melekleri özellikle Mekke müşrikleri melekleri Allah'ın kızları olarak telakki ediyorlardı. Evet. Rahman bir evlat edindi dedikleri zaman buyuruyor ki Cenab-ı Hak neredeyse gökler çatlayacaktı ve yer yarılacaktı ve dağlar paramparça olacaktı. E, bu aslında allah Teala'nın öfkesini bir e, göz, gözlemlediğimiz şeyler üzerinden anlatması bakımından çok ilgi çekici. E, dolayısıyla Mekki surelerde hep, bu reddiye söz konusu. Yani sizin dediğiniz gibi değil. Hatta üslupta kullanılan ifadeler de hep reddiye içerir. Mesela kella gibi bir ifade vardır. Hayır dediğiniz doğru değil. Tam tersi. Sizin düşündüğünüzün aksine gibi. Bu ifade Mekki surelerde karşımıza çıkar. Zaten üslup özelliklerindendir surelerin. Mekki ve medeni surelerde üslup farklıdır. Mekki surelerde surelerde ayetlerde daha kısa formdadır. Mesela bir ayet bir harften oluşabilir, iki harften oluşabilir. İşte Nun gibi, Kaf gibi, Yasin gibi, Taha gibi. Ee, müdham, Metan, Rahman, Mekki medeniliği tartışılıyor ama mesela öyle kelimeleri vardır ki Kur'an-ı Kerim'in özellikle Mekki surelerde e, tek bir yerde geçer. İşte Hümezetil Hümezeh diyor mesela. İşte arkadan konuşanlar, araştıranlar, kaç göz edenlere... Yazıklar olsun diyor Allah. Bu burada geçer sadece, başka yerde geçmez. Kelimeler zordur, telaffuz itibarıyla da zordur. Çünkü karşıdaki kitle, muhatap kitle şiirle kendini tanımlayan, şiirde biliyorsunuz dilin en üst üslup özelliğidir. Evet. Şiirle kendini tanımlayan ve dili çok iyi kullandıklarını iddia eden insanlardan oluşuyor. Kur'an da bu şekilde onlara kullandıkları dil ile aslında meydan okuyor. Yani sizin söylediğinizden çok daha eşsiz şeyleri getiriyor peygamber size şeklinde. Dolayısıyla e, genel ifadelerin kullanıldığını da görüyoruz. Mekki surelerde işte ya eyyuhel insan gibi ya eyyuhennas gibi. Bu ifadeler e, özellikle iman yönü vurgulanmadan söylendiği için bütün insanları kapsar mahiyette olduğunu düşünebiliriz. E, Mekki surelerin... İçerik özelliklerinde daha çok kainattan işaretlerin olduğunu da gözlemliyoruz. Kıyamete yönelik ayetlerin varlığı çokça dikkat çeken bir durum. Çünkü ahireti inkar eden bir topluluk yine. Asla özet olarak şunu söyleyebiliriz belki. İhtiyaca binaen Mekke'de inanç esasları üzerine kurulu bir yapı söz konusu surelerde ve bunlar sürekli tekrarlıyor. Çünkü bir kere söylemeniz bazen farkındalık oluşturmayabilir. Biz kendi aramızdaki iletişimde bile sizin bana söylediğinizi kaçırıp duymayıp öyle mi demiştin gibi bir yaklaşım içerisine girebiliyorum bazen. Kur'an-ı Kerim bunu defaatle tekrarlar. Çünkü karşıda hem inatçı bir kitle söz konusu hem alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen bir topluluk söz konusu ve tevhidi reddediyorlar. Allah bunun altını ısrarla çizer Mekki surelerde. Evet. Hocam sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi Mekki surelerde gerçekten çok kısa ve çarpıcı ifadeler, evet. ayetler olduğunu görüyoruz. Ee, zaman zaman da böyle insanı dehşete düşüren, sarsan bir takım uyarıların da yer evet. aldığını görüyoruz. Evet. Özellikle de ben bugün şeyi sormak istiyorum hocam. Ee, bu toplu olarak helak edilen e, kavimlerin hikayeleri de yine bu Mekki surelerde e, söz konusu e, edilen olaylardan, konulardan bir tanesi. Evet. O dönemde Mekki surelerde helak edilen toplumlar nasıl yer almakta? Ve bugün bunlardan nasıl bir mesaj çıkartabiliriz? Evet. Dediğiniz çok güzel. Eksikliği de tespit ederek tamamlamış oldunuz. Ben teşekkür ediyorum. Mekki surelerin içerik özelliklerinden birisidir. Geçmiş kavimlere temas etmek. Tabii zaman zaman medeni surelerde de karşımıza çıkıyor. Mesela Hazreti Musa'nın kavmi ile ilgili iletişim Bakara suresinde veya İsa Aleyhisselam'la ilgili iddialar Ali İmran suresinde karşımıza çıkabiliyor ama genel itibarıyla mesela Hazreti Nuh'la ilgili 120 küsur ayet hep Mekki surelerde. Orada Geçmiş ümmetlerden verilen haber aslında hem Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın teselli mahiyetinde. Yani bu yaşadıkların sadece sana mahsus şeyler değil, senden önceki peygamberler de aynı sıkıntılara maruz kaldılar. İşte biz onları şu şekilde feraha çıkardık gibi bir kısım teselli mahiyetindeki ayetler. Müşrikler içinde aslında ciddi uyarılar var. Yani biz sizden önce de sizin gibi Allah'a karşı meydan okuyan, peygambere itaat etmeyen toplulukları görüyoruz gördük ama sonları hiç iyi olmadı. Bunlara dikkat edin dercesine uyarılar. Şimdi o toplu helak edilen kavimlerle ilgili tespit edilen aslında Allah'a itaat etmemeleri, genel özellikleri yani Allah'ın emirlerine itaat etmemeleri ve Peygamberi tanımamaları. Ama bu ana özellik yani İman olmadığı için ve e, peygamberler de ısrarcı davranmalarına rağmen sonuç alınamadığı için allah Teala'nın bir cezası. Çünkü Kur'an-ı Kerim inanmayanlar için hem dünyada hem de ahirette bir kısım cezaların varlığından zaten söz ediyor. Ahiretteki ceza malum. Peki dünyadaki cezane ne olabilir? Dünyada da gerek bireysel gerek toplumsal açıdan yapılan hataların bir kısım cezaları olmuş. Özellikle ilk kavimlerde Nuh Aleyhisselam'la başlayan bir toplu helak süreci var. Bu toplu helak sürecinde her kavmin ayırıcı bir vasfının olduğunu da görüyoruz. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavminin tufanla yok edildiği malum. Peki neden yok edildiler? Çünkü ilk puta tap. Mayı icat eden topluluğun bu kavim olduğu biliniyor. Allah dışında başka ilah edindiler. Ve ısrarla peygamberleri ki Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle sırf tebliğ sürecinin 950 yıl gibi bir rakamı vardır. Çok fazla rakam kullanılmadığı halde peygamberlerle ilgili burada vardır net bir şey. Buna rağmen itaat etmemeleri, iman etmemeleri karşılığında büyük bir Musibette cezalandırılmışlardır. Onların arkasından, onların soyundan iman edenler gemiyle kurtarıldıkları için o soydan tekrar gelen Hud kavmi Hud peygamberin kavmi ki ismi Ad olarak geçer Kur'an-ı Kerim'de bunlar da peygamberlerine itaat etmemeleri ve her zorbanın peşinden gitmeleri gibi bir sebep gösterilerek yok edilmişlerdir. Temel yine Allah'ı kabul etmemeleri, Allah'a iman etmemeleri, peygambere itaat etmemeleri ama ayırıcı özellikleri de her zorbanın peşinden gitmeleri şeklinde tanımlanmakta. Onların arkasından yine bir kavim geliyor, Salih Peygamber'in kavmi Semud. Bunlar da gözleriyle açıkça bir mucize görmek istiyorlar. Peygamberden diyorlar ki sana iman etmemizin şartı bize Allah'tan getireceğin bir delil, bir işaret ve Cenab-ı Hak onlara, İstedikleri mucizeyi gözlerinin önünde gerçekleştiriyor. Bir hamile deve gönderiyor, o deve yavruluyor, deve onlara yetecek kadar süt veriyor. Tek sorun işte kavmin suyunu içmesi yani bir günde suyu tüketmesi. Sıraya koyuyorlar bir gün siz bir gün o falan diye. Ama bazılarının canı sıkılıyor bu işe. Niye biz böyle bir şeye maruz kalalım diyerek deveyi öldürüyorlar. Bu büyük bir isyan olarak kabul ediliyor ama temelin ne olduğunu zaten az önce söyledik. Bu hani bardağı taşıran son damla nitit diye nitelleyebileceğimiz şeyler Ama bariz bir şekilde yaptıklarının helak sebebi olduğunu görebiliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Onların arkasından Lut kavminin mesela yine imansızlıkları söz konusuyken bir de yeryüzünde onlardan önce hiç kimsenin edinmediği bir büyük ahlaksız davranış içerisine giriyor olmaları, o ahlaksızlığı reddeden ve yasaklayan bütün uyarılara rağmen devam ediyor olmaları Hicr suresi de çok detaylı bir şekilde anlatılır. Melekler azabı duyurmak için gelmişlerdir. Lut Aleyhisselam'ın evine gelirler. Delikanlı görüntüsünde yani insan suretinde gelirler ve hemen kavim topluluk karışır. İşte çok güzel çok yakışılı delikanlılar Lut'un evine gelmiş falan. Yani son dakikaya kadar son nefeslerini verinceye kadar yaptıkları ahlaksızlığa devam ettikleri için helak edilmişlerdir. Helak edilen son kavim içinde bahsedilen bir özellik ki o da Şuayb peygamberin Medyen ahalisinden söz eden ayetlerde görüyoruz. Onlarda da ölçü ve tartıda adaletsizlikten söz ediyor allah Teala. Yaptıkları bariz bir, uyarıldıkları bariz hatalar arasında ve toplumu fesada uğratmaktan bahsediyor. Yani detayları hakkında tefsirlerde pek çok yorum var ancak bu toplulukların, bir türlü vazgeçmemeleri, tevbe etmemeleri ve ısrarla yollarında devam etmeleri aslında onların cezalandırılmalarının ana sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında günümüzde de görüyoruz aslında bu helaka sebep olan pek çok e, konuyu. Maalesef e, değerlendirmekte zorlanıyoruz belki. E, i̇şte tevbe, eder git diyerek, tevbe ederiz diyerek geçiştiriyoruz zaman zaman. Ya da aman canım bundan ne olacak diyebiliyoruz. E, kendimizce mazeretler icat edebiliyoruz. Ee, Allahü Teala'nın büyüklüğü e, o kadar net olarak açıklanır ki Kur'an-ı Kerim'de La yaghfiru an yushrake ve yaghfiru maddune dalike limen yeshad der Allah. Yani e, şirk koşmayın, onu affetmez ama onun dışındaki her türlü günahınızı affeder. Bu belki yanlış anlaşılıyor tarafımızdan. Ee, i̇man ettikten sonra bile bir kısım günahların e, Allah tarafından affedileceği umudu belki bizi biraz daha e, yanlışlardan eletek çekmekte engel oluyor. Bu aslında günah işleyin demek değil. Ee, günah işledikten sonra tevbe edin demek bunun vurgusu yapılıyor. Ama e, günah işleyip tevbe etmekle uğraşmaktansa Hazreti Ömer'in dediği gibi hiç günah işlememeyi tercih ederim diyor. yaklaşmamaktan Evet yaklaşmamak. Ee, bu aslında... Tam da Kur'an'ın istediği bir çizgi. Hocam biraz da medenis surelerle devam edelim isterseniz. Medenis surelerde e, İslam'ın artık e, kurumsallaştığı, devletleştiği e, hatta İslam'ın kuvvetlenip yayılmaya başladığı bir dönem. Dolayısıyla İslam'ın da aslında toplum içerisinde e, bir din olarak e, yaşanmaya başladığı e, bir döneme e, tekabül ediyor. E, peki bu dönemde inan surelerdeki temel konular ve mesajlar nelerdir hocam? Evet. Şimdi Medine'ye hicretten sonra artık dediğiniz gibi kurumsallaşma bir devletleşme süreci başlıyor. Mekke'de kendi toplumlarının içinde kendi ailelerin içinde olan İslam ümmeti Medine'de yeni insanlarla tanışıyor. Hem Medine'nin evet. yerlisi olan halkla hem de onların yani Arap halkla hem de onların daha önceden yüzyıllardır birlikte olduğu Yahudilerle. E, bu demek değil ki daha önce hiç Yahudi görmemişler ya da İsrailoğulları'ndan kimseye denk gelmemişler. Öyle bir şey yok. Ticaret esnasında kısmi iletişimleri mutlaka oldu ama uzun süreli yaşam, aynı toprağı paylaşma gibi etkenler Medine'de karşımıza çıktı ve böylece bir devlet kurma ihtiyacı e, ve şehrini yaşadığı bölgeyi koruma ihtiyacı gibi bazı e, ek daha önce olmayan durumlar söz konusu oldu. E, bu tabii Kuran'ın içeriğine de yansıdı çünkü Kuran e, hayatla çok bağlantılı olarak indi. Zaten 23 yıllık süreci de bununla e, açıklayabiliriz ancak evet. tamamen hayatın içerisinde bir kitap olarak doğrudan e, kabullenilmesi gereken ahkam hükümler şeklinde değil de hayatın içerisinde adım adım yavaş yavaş benimsenecek e, hükümler olarak indi. Burada e, daha önce de var olan aslında mesela namaz Mekke döneminde de vardı belirli vakitlerde. Sonradan işte Mekke döneminin sonuna doğru farz kılındı beş vakit olarak ama Medine'de iyice e, bu Şöyle diyelim tamamen ayetlerin konusu olan bir e, düzleme oturdu. Kıblenin değişmesi gibi olaylar mesela veya zekatın e, kimlere verileceğiyle, verileceğiyle ilgili detaylı bilgiler e, ve miktarı şeklinde bu tür... E, Kur'an'ın ana konuları içerisinde temas ettiğimiz itikat, ibadet, ahlak ve ahkam e, maddelerinin daha çok ahkama ait olanları, günlük hayata ait olanları, hukuksal yönü olanları Medine'de nazi olan surelerde daha çok dikkatimizi çekiyor. E, surenin yapısı itibariyle de değişikliklerle karşılaşıyoruz. Mesela e, anlatım daha rahat cümlelerle oluyor veya daha uzun cümlelerle oluyor. Sureler daha uzun. Mesela biliyorsunuz Bakara suresi medenidir. Medine'de nazil olmuş bir suredir ve neredeyse Medine döneminin tamamını kaplayacak kadar uzun bir süreçte inmiştir. 286 ayet ahkam yaşanarak, hükümler hayata dahil edilerek yavaş yavaş ilerleyen bir süreçtir. Burada mesela orucun farziyetiyle ilgili ayeti görebiliyoruz. Veya Hukuksal olarak Medine Yahudileri üzerine dikkat çeken, daha önce geçmişleri ataları olan Beni İsrail'le olan Allah'ın iletişimi üzerinden ayetler Müslümanlara aktarılıyor, onlardan haberler veriliyor. Daha önce demiştik ki biz peygamberlere ait kıssalar Mekki surelerde yer almaktadır. Medeni surelerde de Adem kıssasına rastlıyoruz. Normalde Mekki idi diğer anlatımlar. Medeni surelerin içerisinde yaratılışa tekrar temas ediliyor. İnsanların vasıfları, inanç özellikleri mesela e, insanlar itikat bakımından e, mümin, münafık ve kafir olarak ya da müşrik olarak tanımlanıyor ya, biz bunları e, medeni surelerde açık bir şekilde artık gözlemleyebiliyoruz. Çünkü Mekke'de olmayan yeni bir oluşum e, Medine'de karşımıza çıkıyor. Aslında iman etmedikleri halde güçlü bir toplumla karşı karşıya kaldıkları için iman ettiklerini e, dil ile, Açıklayan ancak kalplerinden tasdik etmeyen bir grupla burada karşılaşıyoruz. Evet. Yine medeni surelerde e, savaşlar çıkıyor karşımıza. Savaşlarla beraber geriye kalan ganimetler sorunu ortaya çıkıyor. Mesela Enfal Doğrudan bundan bahseden medeni bir sure. Tevbe suresinde yine münafıkların Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamla Tebuk savaşı sürecinde yaşadıkları anlatılıyor. Yani olaylar da değişiyor, muhatap kitlenin yaklaşımı da değişiyor. Çünkü artık iman eden insanlar üzerinden bir hayat tarzı belirleniyor. Surelerin içerikleri de bu şekilde değişmiş, değişiklik göstermiş oluyor. Ama cennet ve cehennem. Müminlerin, iman edenlerin cennete, cezayı hak edenlerin cehenneme gideceği gibi ayetler her ikisinde de ahlakaka tahallük eden ayetler her ikisinde de mevcut. Yani hem Mekki hem medeni surelerde mevcut. Hocam bir de bu surelerde Kur'an-ı Kerim'de direkt Peygamber Efendimiz'i muhatap alarak yapılan bir takım hitaplar var. Cenabı Hakk'ın yaptığı hitaplar var efendimize yapılan bu hitapların Mekki ve Medeni surelerde ne gibi farklılıklarda gelmiştir? Evet. Orayı da biraz detaylandıralım hocam. Evet. Şimdi mesela Medeni surelerde ya yuhellezine amenu, ''Ey iman edenler ifadesi çok karşımıza çıkar, sıklıkla karşımıza çıkar. Kur'an hitaplarını aslında üç temel başlık altında değerlendirebiliriz. Hazreti Peygamber'e doğrudan hitap edenler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dışındaki insanlara hitap edenler veya Peygamber'in yanında diğer insanlara hitap eden ayetler şeklinde tasnif ettiğimiz zaman aslında Hz. Peygamber ilk muhatap olduğu için, Allah'ın e, kelamının ilk muhatabı olduğu için genellikle emir ifade eden ayetlerin varlığından söz ediyoruz. Bu Mekki ya da medeni fark etmiyor. E, hatırlarsanız e, ilk inen sure, Alak suresinin ilk beş ayeti İkra diye başlar. E, oku emriyle başlar. Genellikle emir ifade ederek e, surelerde kelamı, Peygamberin tebliğini açar Allah. Yani kelamın sahibi Allah'tır ama onları duyuracak, o kelamı ulaştıracak olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ve onun üzerinden emirle gelir genel olarak ayetler. Mesela kul ifadesi, söyle de anlat ifadesi 300'den fazla yerde gelir. Yani bunun hem Mekki olanı vardır hem Medine olanı vardır. Mesela, Direkt Peygamberimize yapılan. Doğrudan adam, peygamberimiz hitabı var. Ee, ve... Onun tabi ulaştırması gereken hita, emri anlatması için böyle bir emir ifadesi söz konusu. Bazen ya Ey Yuhannebiyu diye başlar ayet, ey elçi, ey peygamber der. Bazen ya yuhar rasul der, belliğma unzileyle kemir rabbik der mesela. Sana Rabbinden inzal edileni, indirileni ulaştır, anlat, tebliğ et, açıkla emirleri gelir. Ee, bazen Mekke'deki surelerde karşımıza çıkıyor mesela ya eyyuhel müddessir, Müzemil gibi e, onun o anda bulunduğu e, durumu ifade eden sıfatlarla çağrılar yapılır. A, i̇lginç olan ya Muhammed diye e, doğrudan ismiyle hitap eden ayetlerin olmamasıdır. E, Ama Peygamberimizin Muhammed diye isminin geçtiği sureler var. Muhammed ismi mesela o illa Rasul diye geçer ya da Muhammedur rasulullah diye geçer. Daha çok ümmete Hazreti Peygamberin peygamberliğini vurgulamak maksadıyla Allah tarafından gönderildiğini vurgulamak maksadıyla kullanılır ama diyelim ki diğer peygamberlere ve matil ke bi ya Musa diyor Allah. Yani o sahilindeki nedir ey Musa diyor Taha suresinde. Hı hı. Ya da itqail Allahu ya İsa işte biz seni öldüreceğiz, yücelteceğiz, yükselteceğiz diye doğrudan İsa Aleyhisselam'a hitap edenler var. Ya Zekeriya var mesela ya da Ya Yahya Kudil Kitabe Bi Kuvveh var. ya Yahya kitabı e, kitaba sımsıkı sarıl. Onlara olan ifadelerde e, muhataba doğrudan ismeli hitap söz konusu ama Hazreti Peygamber için böyle bir şeye şahit olmuyoruz. İsmi geçiyor Ahmet ve Muhammed hı hı. şeklinde ama böyle ama doğrudan bir hitap, bir hitap değil. Ya evet. Resul ya Nebi şeklinde. Hı hı. Yani ee, yanındaki ümmetiyle birlikte e, kavrayacakları, kavramaları e, ve uygulamaları gereken şeylerde ümmet de dahil ediliyor. İdâ tallaktumun nisa ediyor mesela işte eşlerinizi boşadığınız zaman diye başlıyor sure ama başında yâ yühennebi var gibi. E, bununla birlikte sadece onun zatına e, mahsus ifadeler de var ama orada bir hitap olmak zorunda değil. E, ayetin siyah ve sibakından peygambere ait olduğu anlaşılıyor. وَمِنَّ الْلَيْلِفَ تَهَجَّدْ بِهِنَا فِي لَتَلْ لَكَ diyor mesela bir ayette. Sana mahsus bir ibadet olarak gece kalkıp namaz kıl diyor. Hani bununla da senin üstün bir makama erişeceğin umulur diyerek de teykit ediyor ayet. Niye bunu emrettiğini. Dolayısıyla hitap çok şekilli ama ilk muhatap Hazreti Peygamber olduğu için genellikle onun üzerinden bütün insanlığa allah Teala hitap ediyor. Ama yine de müminler ve insanlar şeklinde يَا يَيْهَا لَزِنْا اَمَنُوا ya da يَا يَيْهَا نَاز şeklinde hitaplar da var. Hitaplar var tabii. <gülüyor> Bütün insan çünkü Evet, bütün insanlığa gönderilmiş evet. bir kitap Kur'an-ı Kerim. Hocam hem Mekki surelerde hem medeni surelerde ehli kitabın da aslında pek çok ayette ve surede konu edildiğini görüyoruz. Daha ziyade işte Bakara suresinde biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi Yahudilerden ve Ali İmran suresinde ise Hristiyanlardan bahseden ayetlere rastlıyoruz. Ehli kitap nasıl geçiyor Kur'an surelerinde hocam? Evet. Ee, daha çok medeni sureler üzerinden bu soruyu e, cevaplandıralım. E, şimdi neden geçiyor onu da söyleyelim. E, Kur'an'ın nüzulunda aslında kendinden önceki kitapları tasdik gibi bir hedef vardır. Evet. Yani ilahi kitapları e, tasdik. Musaddiqa lima beyne yedeyh der mesela Kur'an. E, veya müheyyminen der yani onlar üzerinde bir koruyuculuk, bir yaptırım e, Kur'an son sözdür çünkü. Hem bozulmamış kitaplar için de bir koruyucudur Kur'an-ı Kerim. Onları tasdik edici yönü vardır. Çünkü onların gönderildiği peygamberler zaten Kur'an'a inanan bütün müminlerin inanması gereken peygamberler. Biz onların arasında hiçbir şekilde ayrım Hı. Hı. yapmadan tümüne iman ederiz. E, tabii ki muhatapları da karşımıza farklı isimlerle, sahip oldukları isimlerle gerek güncel, gerek geçmişleri itibariyle e, anlatılıyor. Özellikle Bakara Suresi, mesela Suriye ismini veren o inek olayı bile Musa Aleyhisselam'ın döneminde yaşayan e, Yahudi kabileleri, işte Beni İsrail ile ilgili arasında geçen bir olay üzerine emredilmiştir. allah Teala bir kurban kesmelerini emrediyor. O kurbanın e, neredeyse kesemeyecek boyutta e, sorularla e, bütün detayını öğrenmek istiyorlar. Biraz yapıları böyle detaycılar. Bütün bunların anlatılması aslında o yaşananlar üzerinden İslam toplumuna yol çizmek, örneklik göstererek o yapılan yanlışların tekrarına mani olmak. Mesela onların bu detaycılığı yasaklanıyor. Hatta e, peygamber aranızdayken çok fazla soru sormayın e, diye uyarılar geliyor evet. Kur'an-ı Kerim'de. E, Beni İsrail ya da e, Yahudiler bu şekilde bize bir örneklik olarak e, net anlatılıyor. Özellikle Bakara suresini okuduğunuz zaman yani iki buçuk cüz, 50 sayfa neredeyse, bakıyorsunuz ki her atıf Musa Peygamber'e ve Beni İsrail'e çıkıyor çünkü onların yaptıkları hatalar var o hataların tekrarlanmaması isteniyor verdiği nimetleri görmezden gelmişler Allahü Teala'nın biz zulme maruz kalmıştık işte kızları diri bırakılarak olan çocukları yok edilerek nesillerinin üremesine mani olunmuş e, yaşadıkları dönemde. Cenab-ı Hak onları bundan kurtarıyor. Çeşitli vesilelerle bir bakıyorsunuz yine e, kulluktan yüz çeviriyorlar. Bazen cezalandırmak için e, ayetler gönderiyor. İşte ayet diyor mesela dokuz tane ayet var, dokuz işaret var. Dokuz cezalandırma yöntemi var. İçlerinden biri tufan, biri çekirge, biri kurbağa, biri kan falan. Hepsini sayıyor Kur'an kim? Ama bakıyorsunuz üzerlerine hiç alınmadan, ey Musa git Peygamberine söyle, üstübü özellikleri de böyle, şey git Rabbin'e söyle, bizden bu azabı kaldırsın ve biz de. Bak nasıl o zaman iyi insanlar oluyoruz şeklinde bazı vaatler ama. Ya da sen git Rabbinle savaş. Ee, maalesef Maide suresinde <gülüyor> karşımıza çıktığı diyor. şekilde. Hı hı. Onlar e, tabii bir tarih ver, vermek üzere e, değil. Kur'an'ın anlatısı. Yani bir tarih kaynağı olması açısından işte falancılar şurada yaşamıştı, şöyle yapmışlardı, bu değil. Yani onların... Zaten çok tarihi bir şeyden anlatmıyor. Yani bir kronoloji yok tabii, tabii. anlamda. Kronoloji yok, isim... Tabii tabii. Kronoloji yok. Sadece bizim almamız gereken mesajlığa belki odaklanan ayrıntılar var. Net olarak isimler nerede yaşadıkları falan çok böyle detaylı anlatılmıyor. Evet şehir isimleri veriliyor belki ama onların üzerinde bile ihtilaflar söz konusu olabilir. Çünkü Kur'an'ın dikkat çekmek istediği bu değildir. Yani e, orada davranış özelliği insanlar üzerinden değil kimlikler üzerinden değil tam tersine e, davranış özellikleri üzerinden dikkat çekip e, doğru olanı bulma veya doğru olanı tespite inananları yönlendirmedir. Ama Bakara suresi bu yönüyle ciddi anlamda bize e, ehli Kitap'tan Beni İsrail'den özellikle Musa Aleyhisselam'a iman eden kısımdan bahseder. Alimrana İmran'a geçtiğimiz zaman da onun sebebin üzülü arasında zaten Hristiyanlara değinen bazı rivayetler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicretten sonra Necran heyeti gelerek onu İsa hakkında böyle bir münazaraya çekmeye çalışıyorlar. İsa'nın İsa'nın gelmesi, evet, Hazreti Meryem'in aynı şekilde. Evet evet onun ilahlığı konusunda bazı tartışmalar açmaya çalışıyorlar. Bu vesileyle onlardan da Ali İmran suresinin ilk ayetleri sürekli bu yaklaşımdan söz ediyor. Evet. Hatta peygamberimiz arasındaki aralarındaki mübahaleden en son eğer siz haklıysanız hadi çağırın ailelerinizi kendinizde gelin karşılıklı bir e, hangimiz haklı olayı ortaya çıkma, çıkarmaya çalışıyorlar ama heyet vazgeçiyor sonunda peygamberimizin hak peygamber olduğunu anladıkları için muhtemelen böyle bir mübahale karşılıklı bir lanetleşme sürecine girmeye açıkçası cesaret edemiyorlar. Ee, onlar da sık sık karşımıza zaten Beni İsrail'in devamı olarak çıkıyorlar karşımıza. Evet. Ee, Kur'an-ı Kerim onları bize yakın tarihimizde oldukları için ee, sık sık gündem ederek kitaplarına yaptıkları tahrifattan, Allah'ın ayetlerini az bir bedele satmalarından, kelimeleri değiştirerek insanların yanlış anlamalarına sebep olduklarından ve e, dinlerini nasıl bozduklarından örnekler vererek uyarılarda bulunuyor. Evet kıymetli hocam, tabii ki ehli kitabın e, yapılan uyarılardan bugün hepimizin payına düşen e, mesajlar var inşallah. Okuyup anlamayı Rabbim nasip eylesin. Hocam şimdi biraz da Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde Arap dilinin özellikle de şiir anlamında belagat tarikatları diyebileceğimiz bir takım şiirler ortaya çıktığı bir dönem olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bu anlamda aslında o dönemki Araplara müşrikleri bir meydan okuması da var. Yani eğer siz hani bundan iseniz hani bunun Allah'tan inan bir kitap olduğuna dair şüpheleriniz varsa, o zaman onun benzeri benzerini yapın, getirin diye meydan okuması var. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Ne buyuruyor Rabbimiz? Evet. Mekke toplumunun inatçı yapısından bahsetmiştik daha önceki sorunuzda. Onların Hazreti Peygamber'e karşı yaklaşımlarında. Hep inkar söz konusu ama sadece sen peygamber değilsin demekle kalmıyorlar. Şair olduğunu iddia ediyorlar mesela. Mecnunsun diyorlar ya da sihirlenmişsin sen diyorlar. Yani kitabın peygamber tarafından uydurulduğu imasıyla hakaretlerde bulunuyorlar. E, Kur'an-ı Kerim kendisini peygamberi aleyhissalatü vesselam destekleyecek şekilde ayetlerle savunuyor aslında. Mesela en çok okuduğumuz surelerden Yasin suresinin ilk ayetlerinde İnne el murselin derken peygamberimizi birçok teekit edatıyla sen elçilerdensin, Allah'ın gönderdiklerindensin. Ve Kur'an'ı anlatırken de Aziz Rahim ifadesiyle aziz olan, rahim olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır bu Kur'an diyerek vurguluyor Cenab-ı Hak bunu. Ama öyle bir noktaya geliyor ki inanmıyorsanız hadi siz de benzerini yapın diyor Kur'an-ı Kerim ve bunu aşamalı olarak söylüyor. Mesela diyor ki bir mislini getirin eğer inanmıyorsanız siz de yapın. Hani çok iddialısınız ya işte edebiyatınızdan, şiirinizden den vuruyorsunuz. Peygambere de şair ithamında bulunuyorsunuz. O zaman siz de bir benzerini getirin şeklinde bir meydan okuma tahaddi diyoruz buna. Böyle anlam içeren ayetler var. Sonra Aşama aşama on sure getirin eğer benzerini getiremiyorsanız gibi bir azaltma söz konusu ya da e hadi bir sure getirin. Fetüb-i Suratim mislih diyor Allahü Teala yani onun benzeri bir sure getirin. Felim tefalu yapamazsınız yapamadınız. Wellen tefalu ebeden de bunu yapabileceksiniz. Evet. E, o zaman ne yapmanız lazım? Madem İddia ettiğiniz şeyi gerçekleştiremiyorsunuz. Yani iddianızı ispat edemiyorsunuz. Öyledir değil mi? Yani bir şey iddia etmişseniz onu ispatlamak zorundasınız. Evet. Sen peygambere şair diyorsan ve getirdikleri şiir diyorsan o zaman sen de bunu yapabilirsin. Hadi yap bakalım ama yapamıyorsun. O zaman diyor ki Allah e, Ateşten kendinizi koruyun. E, ve o ateş öyle bir ateş ki e, yakıtı insanlar ve taşlar. Dolayısıyla Allah e, Akıbetini de bildirmek suretiyle aslında yaptığı şeyin sonucundan haberdar olduğu zaman insan biraz daha kendine çeki düzen verir değil mi? Kur'an bunu hep yapar, akıbeti de bildirir. Hiç kimse iddia edemeyecektir. Ben bunu bilmiyordum, onun için yapmıştım. Böyle bir yaklaşım içerisine giremeyecektir. Ama bu meydan okumalarda karşılıksız kalmıştır. İman eden, etti, etmeyen maalesef kendi yolunu, kendi iradesiyle çizmiş oldu. Buna sonuna kadar iman ediyoruz. Yani iman evet tercih meselesidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın dilemesi çok önemli. Fakat insanın iradesiyle de imanını tercih ettiğini biliyoruz. Mekke müşrikleri üzerinden de bu olayı çok ciddi yaşadık. Mesela Tebet suresinde Ebu Leheb'in akabeti anlatılırken ki sureden yaklaşık 7-8 sene sonra ölmüştür. Sırf bunu yani surenin içeriğini bozmak için bile iman etmiş gibi görünebilirdi ama yapmadı. İnkarında ısrarcıydı ee, ve sonunda da mali. üzere öldü. O inkar üzere öldü. Dolayısıyla Kur'an'ı e, okuduğumuz zaman e, ayetlerden ibret alabilmek için ona gönülden teslim olmak gerekiyor. Hocam zaten Kur'an'ın hemen girişinde bunu söylüyor. Yani... Evet. Hidayet ancak onu isteyenler içindir, ona evet, tabi olanlar içindir evet, uyurarak evet. başlıyor Kur'an-ı Kerim. Yani önce ancak, onu iradeyi ortaya koymak değil mi? Evet sen ancak e, görmedikleri halde e, Rabbinden haşyet duyanı uyarabilirsin diyerek evet. de peygamberimizi aydınlatıyor bu konuda. E, dolayısıyla inşallah Kur'an'ın rehberliğinden istifade etmeyi, onun nuruyla yolumuzu aydınlatmayı, onu bir e, kaynak olarak kabul etmeyi nasip etsin Allah hayatımızın sonuna kadar evet, diyoruz. Faydalanmayı nasip eylesin. Aynen. Biz de bu güzel duanıza amin diyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Çok faydalı, istifadeli bir program oldu. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Sağ olun için. hocam. Evet kıymetli izleyenler Bir Düşüncenin Özü programı daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.